bazı hakikatleri kavramaya çalışıyoruz bu güzel ilim meclisinde. Sahabeden Abdullah İbni Revaha için, Muaz İbni Cebel için şöyle bir rivayet aktarılır. Bu iki sahabi de aynı sözün sahipleridirler. O sözün kendileri dünyasında olması gereken işi de ortaya koyma adına güzel örneklikler koymuş insanlar sahabi efendilerimiz olarak kaynaklarımızda bize nakledilmektedirler. Ben Abdullah İbn Revah'ın üzerinden vermek istiyorum örneği. Der ki bazen yanındaki arkadaşlara Ta'alenu min saaten. Gelin oturalım bir saat iman edelim. Bu sözdeki maksadı Anlamayınca bazı sahabi efendilerimiz Abdullah sen bizi neye davet ediyorsun diyerek itiraz ederler. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gider onu şikayet ederler. Ya Resulallah Abdullah bizi böyle bir davete çağırıyor. Sanki biz iman etmemiş miyiz ki gelin oturup bir saat iman edelim diye bizi bir şeye davet ediyor derler ve vesselam Efendimiz elinin altındaki o güzel insanları çok iyi tanıdığı için peygamber aşığı ve sahabesi ve şairi olan o büyük insanın bu sözle maksadının ne olduğunu çok iyi bildiğinden dolayı Abdullah sizi çok güzel bir davete çağırıyor diyecektir ve onun kastının aslında İman hakikatlerini tefekkür etme adına bir davet olduğunu da beyan edecektir. İnsan böyle bir varlıktır. Unutur, yıpratır, eksik bırakır. Yavaş yavaş süreç uzarsa bazı şeyler hayatından çekip gider. İşte bu tarz şeyler için bir insanın hakikatleri hele hele iman hakikatlerini birbirlerine hatırlatacak sadık dostlarına ilim meclislerine ihtiyaç duyulur. Biz aslında burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabi ne kadar hakkını verebiliyoruz o ayrı bir mesele ama inşallah meclisin hakkını da veriyoruzdur beraberce. Allah vermiyorsak da verdirsin bizlere inşallah. Sözün bir hakkı vardır o hakkı da Vermeye çalışalım inşallah. Hakikatin bir hakkı vardır. Hakikatin hakkını verelim inşallah. Bu manada ne varsa bizim üzerimizde hak ve hakikat adına onları yerine getirme noktasında bir gayret içerisinde olalım. Ve Cenab-ı Hak bizi kendi huzuruna alacağı zaman bazı hakları ihlal etmiş, hele hele gasp etmiş, hele hele bunları suistimal etmiş bir biçimde Almasın. O çok kötü bir şey öyle bir sonla Allah'ın huzuruna varmak bir kulun karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan birisidir ve dönüşü olmayan bir imtihandır. Allah böyle bir şeyle bizleri karşı karşıya getirmesin inşallah. Ahirete iman meselesinin hatırlatılması bize birçok fayda sağlar. Ama ben asıl konumuza gireceğim de bu da yine konumuzla alakalı. Buna ait de birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer iman esaslarından biri olan ahirete iman meselesi gün geçtikçe hayatımızdan çıkarsa ki dikkat edin bakın modern insan ölümü öldürerek yürüyor. Ölüm yok onların dünyasında. Kimsenin ölümü hatırladığı hesabı hatırladığı mizanı hatırladığı karşılığında bunun cehennem var cennet var diye hem mükafatı hem cezayı hatırladığı yok. Bir avuç belki insanın gündeminde bu ara ara oluyorsa da birçoklarımız dünyanın bu meşkalesinin içerisinde, bu teşkalenin içerisinde ne yazık ki bir günün 24 saati içerisinde 5-10 dakika ya aklımıza geliyor ya gelmiyor. Ama mümin, muvahhid adam, ahirete iman esasını çok iyi kavrar ve onun gereği olarak da bu manada bazı şeyleri kendisine telkin ederek yürür. Eğer biz böyle insanlardan biri olursak yani o bahtiyarlardan biri olursak ahirete iman meselesini konuşmaya başladığımız anda ya da birbirimize telkin ettiğimiz anda şunlar bizim hayatımızda karşılık bulur. Birincisi bir duyarlılık oluşur. Kaybolan hassasiyet o duyarlılıkla beraber gelmiş olur. İkincisi farkındalık oluşturur. Her an bir hesap var ve o hesaplar ağır hesaplar Allah'ın huzurunda, hakkın divanında hiçbir şeyi gizlemeden, delilleri karartmadan... Yanlış ya da yalan şahitler getirip de paçayı kurtaramayacağın bu manada hesabı çok daha farklı olan bir hesap var. Bunu adam anladığı zaman o farkındalık onun dünyasına bir şeyler taşır. Üçüncüsü dengeli bir hayat anlayışı oluşturur. Denge sarstığımız bir esas ama o esası sağlayacak olan şey ahirete iman meselesinin doğru bir biçimde anlaşılması. Eğer o olursa denge insanın hayatına gelip oturacak. Dördüncüsü değerler sistemini doğru bir şekilde oluşturur. Allah neye ne kadar değer vermişse o da ona o kadar değer vermeye başlar. Allah'ın 10. sıraya koyduğu bir şeyi haddi aşarak 5. sıraya 3. sıraya 1. sıraya getirmez. Allah'ın yüzüncü sırada bıraktığı şeyi yüzüncü sırada bırakır. Allah neye ne kadar değer vermişse neye ne kadar değer yüklemişse o da ona o kadar değer yüklemeye çalışır. Ve buna karşı hassasiyet içerisinde olur. Beşincisi ve önemli olan da bu zaten ahiret öncelikli bir hayat oluşturur. Dünyada yaşar ama ahiret için yaşar. Elini dünyadan çekmez böyle bir ruhbanlık yok bizde. Ruhbanlık diye bir anlayışı İslam reddeder. Dünyadan nasibini unutma diyen bir aziz kitabımız var bizim. Dünyada yaşayacağız. Dünyanın şartlarına helal dairede dikkat ederek yaşayacağız ama her daim Ahiret hatırımızda olmuş bir biçimde yaşayacağız. Asıl ahiret meselesi hesap itibariyle yüreğimizi dağlayacak kadar bizi meşgul ederek yaşayacağız. Ateşin azabından her an Allah'a sığınarak bu manada hazırlığımızı yapacağız. Asıl yurdumuzda bizi karşılayacak o güzel akıbetle sonla karşılaşma adına bir ızdırap halinde inleyeceğiz. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Zor olan gerçekten çok zor olan şu imtihan yurdunda ve şu imtihan sürecinde Cenab-ı Hak bizlere merhamet etsin. Ve onun merhametiyle rahmetiyle bu ahirete iman meselesi dünyamızda bir yer edinsin. Asıl olması gereken yerde dursun ki bizi belli bir noktaya doğru taşımış olsun. Aziz kardeşlerim konumuz bugün cennet. Ser levhamız da cennet. Nimetlerle donatılan mükafatlar yurdu. Cennete ait malumatları sizler de şöyle ya da böyle biliyorsunuz. Kur'an'da cennet nasıl anlatılmıştır? En az bileniniz bile 10-15 tane şey sayabileceğini umuyorum. Hadislerde aleyhissalatü vesselamın cenneti tasvir ettiği birçok rivayet var. Onlara ait de birçok şeyi duymuşsunuzdur. En azından biz burada bu dersler boyunca birçoğunu zaten aktarmaya çalıştık. Ben meseleye girmeden bir başka noktaya daha sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum ki bugünkü alacağımız dersin ne kadar bizim için farklı bir mesajı olduğunu iyice kavramış olalım. İnsanın ruh dünyası aynen iklimlere benzer. İnsan farkında olsa ya da olmasa bazen iç dünyasında Kış yaşar çetin bir kışı ruhunda evirir evirir çevirir eğer çok böyle dikkatli birisi ise etrafını kırmamaya dökmemeye özen gösteren o gerçek manada Müslüman ahlakını anlamış olan birisi ise yüreğinde kış yaşasa bile etrafındaki insanlara bahar yansıtır çoğumuz beceremiyoruz ne yazık ki bunu bazen insan Ruh dünyasında sonbaharın hüznünü yaşar belli değildir sebebinin de kendisi bilemez ama bir hüzün kaplamıştır yüreğini belli şeyler onu alır götürür bir yerlere sevk eder biraz toparlanmış gibi olur ama bir müddet sonra yeniden, yeniden o hüzün tekrardan alevlenir bir müddet o sonbahar iklimini yansıtan hüzün onun da ruhunda iç dünyasında olur. Bazen insan ilk baharı yaşar. İlk baharın o güzelliği kıpır kıpır böyle her şey hayat bulacak. Onun içinde de böyle bir heyecan oluşur. Kabına sığmaz derler ya böyle bir hali yaşar ve ister ki bu manada yüreğindeki o heyecanı başkalarıyla paylaşsın. Yüreğindeki o ilk baharın coşkusunu başkalarıyla da bu manada paylaşarak farklı bir noktaya taşısın. Bazen de yaşı, yazı yaşar. Yaz bazen insanı mayıştırır biliyorsunuz. İçinden hiç gelmez iş yapmak. Nasıl ki sıcak vurur adamı düşürür bir yere. Aynı o şekilde istese de bir şeyler yapamaz. Eli gitmez bir şeye kitaba gitmez. Kur'an'a gitmez. O yazın sıcağının o baskısını en üst düzeyde yüreğinde hisseder. Ama bazen yaz hep böyle yaşanmaz. Bazen yaz mahsul kaldırmak için de yaşanır o sıcağı hissetse de yine ben bir şeyler yapmalıyım diyerek mahsul kaldırma adına iç dünyasında bunları yaşar durur ben de sizin içinizden birisiyim ben de bunları yaşıyorum şimdi bunları söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama dertleşiyoruz burada biz bize dertleşiyoruz şu alet olmasaydı daha güzel olacaktı ama neyse biz bize dertleşiyoruz Ümmetin içinde bulunduğu şu durum sizin yüreğinizi ne kadar yakıyorsa sizin yüreğiniz kadar yakmasa da bu aciz kardeşinizin yüreğini de biraz yakıyor. Son iki aydır doğudan batıdan güneyden kuzeyden bu topraklardan nereden derseniz derin, deyin mazlumların feryadı mazlumların gözyaşı yetimlerin feryat figanı çocukların feryat ve figanı bu kardeşinizin ruh dünyasında da bir kış yaşatıyor. Haberiniz var mı bilmiyorum ama şu anda Doğu Türkistan'da son 30 yılın en büyük zulmü yaşanıyor. Öyle ki asr-ı saadetteki o siyerin tarihi içerisindeki Şibi Ebi Talip muhasarasını bile aratmayacak düzeyde ondan daha ağır şartlarda bir şartlar yaşanıyor. İnsanlar sınır dışı ediliyor, dışarıda öğrencilerin ailelerine baskılar yapılıyor. Mısır'da Türkiye'de okuyan Doğu Türkistanlı öğrencilerin aileleri şu anda hapislere atılıyor ve neler neler yapılıyor. E ben de bu ümmetin bir ferdiyim, bu ümmetin bir parçasıyım. Elimizden bir şey gelmiyor, düşman kalleş, dost vefasız, güç az ne yapabilirsin İster istemez içinden fırtınalar kopuyor ister istemez içinden o kışın zemheri halini o en şiddetli halini yaşıyorsun yaşamak zorundasın. Zaten eğer müminsen bunlara karşı lakayt kalman sınırsız kalman bunlara karşı kayıtsız kalman mümkün değil. Ben de onları yaşıyorum ve bu yaşadığım bu hal bazen etrafımdaki insanlara da olumsuz bir biçimde sirayet ediyor. Bunun da farkındayım. Ama bu ders bu hafta cennet beni kurtardı. Ben niye Kur'an'da cennet bu kadar anlatılıyor sorusunu bizatihi kendi yaşadığım ruh halinin üzerinden anladım. Meğer cennetin anlatılması müminin yüreğine bir ilaçmış. İnanın içinde bulunduğunuz ruh hali ne kadar ağır şartlarda olursa olsun eğer cenneti kavrarsanız ya bunlar geçecek bak cennet var karşıda Allah sana neyi vaat ediyor o mazlum da orada o rahatı edecek çekilen her türlü sıkıntının orada kat kat daha farklı bir biçimde bir mükafatı var bir ecri var Allah bunu vaat ediyor diyerek asıl o zaman anlıyorsunuz meselenin ne olduğunu onun için bu dersin benim ruh dünyama benim kendi dünyama böyle bir katkısı olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Sebebi de kendimi anlatmak değil haşa sadece ve sadece şu. Vallahi cenneti anlamak ilaç gibi geliyor insana. Cenneti tanıdıkça insan dünyada çektiği hiçbir sıkıntıya gam çekmiyor. Cenneti anladığı zaman. Şu anda yüreğindeki o fırtınalar bambaşka bir sükunete dönüyor. O zaman anlıyorsunuz işte siz neden Kur'an'ımız bu kadar cennet hayatını önemsemiş? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar cennet meselesinin üzerinde durmuş? Neden sahabe o kadar büyük büyük hadiseler yaşarken... Cennet kendilerine vaat edildiği zaman cennet kendilerini kesmiş onlara yetmiş cennet. Mesela hatırlayın Allah aşkına mesela biz okuyup geçiyoruz ama bir de bu bilgi ışığında hatırlayın. İşkenceler altında inliyor Yasir ve Sümeyye oğulları Ammar anne ve babalarının o kat kat gördükleri işkencelerin hepsine şahit oluyorlar. Müslümanların güçleri yok elleri bağlı ve Müslümanlar zaten bir avuç. Bugün Müslümanların şu dünyada çektikleri sıkıntıları kıyas ettiğiniz zaman o gün çekilen sıkıntıların yanında bugünkü çekilenler ne ki o gün daha ağır şekillerde sıkıntılar yaşıyorlar. Peki ne yapıyor yollarının yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Varıp Yasirle hanımı Sümeyye'ye sabredin yakında Medine gibi bir yer bizim olacak İslam devleti kurulacak şöyle şöyle farklılıklar olacak böyle böyle güç elde edeceğiz böyle böyle kuvvet olacak ve o zaman rahat edeceksiniz o zaman gül devrine varacaksınız o zaman bazı şeyleri yaşayacaksınız bunların hiçbir tanesi yok ara ara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o güzel insanların yanına gidiyor dişini sıkıyor Üzüldüğünü onlara belli etmemeye çalışıyor. Gözyaşlarını içine akıtıyor. Sabretin sabredin Yasir ailesi. Kavuşmamız buluşmamız cennette Allah sizlere cennet vaat ediyor diyor onlara ilaç oluyor. Ne yedikleri kamçı. Ne Ebu Cehil'den Ümeyye İbni Halef'den yedikleri o ağır laflar hiçbir tanesi umurlarında değil. İlaç gibi geldi cennet. O cennet noktasında onlara vaat edilen şey yüreklerindeki bütün sıkıntıları gidermiş oldu. Hatırlayın Allah aşkına akabe biyatlarını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarca çadır dolaştı. Bir çadıra gitti. Arap'ın meşhur kabilelerinden biri ve vesselam efendimiz karşılarında durdu kendilerini anlattı kendisini tanıttı sonra onlardan imana ait bir şey istedi adamların içlerinde yaşlı birisi var yaşlı başlı birisi tecrübe gün görmüş biri hayran hayran şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyor sonra dönüp yanındakilere diyor ki eğer bu genci biz kendi kabilemizin içerisine dahil edersek Arap da bizimdir Fars da bizimdir. Bu genç bir acayip. Allah Resulü konuşuyor konuşunca sözün en güzelini konuşuyor o güzel hitabeti o güzel hali karşıdaki insanı etkiliyor ama o etkileme hayır adına bir etkileme olmuyor dünyevi bir beklenti üzerinden bir etkileme oluyor ve bunun üzerinde eğer biz bu genci kendi kabilemize katarsak yani onunla bir ittifak meselesi kurabilirsek bu genç iktidar olduğu zaman eline güç geçtiği zaman bize ne var bize ne vaat ediyor? Bu meselede bir anlaşma sağlarsak tamam bizim önümüzde ne Arap durabilir ne Fars durabilir. Allah Resulü sözünü bitirince o ihtiyar sözü alıyor. Genç diyor çok iyi diyorsun hadi biz sana yardım etsek. Bu yardımın karşılığında sen bize ne vaat ediyorsun? Ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet dedi ama kesmedi adamı kesmedi ne cenneti dedi bu dünya için bize ne vaat ediyorsun bu dünyada bize ne var dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemedi. Çünkü onun bu dünya için vaat edeceği bir şey yoktu ki nübüvvetin ve risaletin mesajları dünyevi anlamda bir şey vaat etmiyordu ki sıkıntı vaat ediyordu. Mücadele vaat ediyordu evinden barkından ayrılmayı vaat ediyordu yeri geldiği zaman sürgünü vaat ediyordu zindanı vaat ediyordu dünyada cefayı vaat ediyordu dünyada sefayı vaat etmiyordu ki hiçbir zaman Allah Resulü sefaya çağırmadı insanları orada da diyeceği budur adam o zaman bizden sana iş çıkmaz dedi. Allah Resulü boynunu büktü çıktı oradan başka çadırlar da dolaştı. En son biliyorsunuz altı tane delikanlının olduğu çadıra gitti. Esat İbni Zürare ve beş arkadaşı Allah hepsinden ebeden razı olsun. Onlar da sordular ya Resulallah sana bu yardımı yapsak bize ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cennet var dedi. Cennetin sözünü duyan adamlara iman ettikleri için onlara yetti ve kesti onları. Ve başka hiçbir vaatte hiçbir şeyde de bulunmadılar. Ensar yıllar yılı hep veren, hep infak eden, hep gözden çıkaran, hep fedakarlık yapan taraf oldu. Ve dünyevi anlamda da hiçbir beklentiye girmedi. Hatırlar mısınız Huneyn'i? Çok büyük bir. Ganimet elde edilmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gönülleri bir şekliyle İslam'a ısınsın diye Kendi kabilesinden bazılarına fazlaca fazlaca paylar vermiş bir şekliyle yüreklerindeki o İslam'a olan mesafe azalsın diye Ensar'ın gençleri o akabeyi yaşamamış olanlar şöyle bir söz söylemişler Resulullah akrabalarını gördü bizi unuttu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çok zoruna gitmiş bu söz. Hemen toplamış ensarı. Ensarı topladığı zaman daha söz başlamadan ensar başlamış ağlamaya. Anlamışlar olanı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey ensar topluluğu. Hani akabedeki sözümüz biz ganimet üzerine mi anlaştık? Tek bir şeyimiz vardı bizimle sizin aranızda cennetti. Başka bir şey yoktu ki. İnsanlar koyunlarla, keçilerle, kölelerle evlerine gitsinler. Siz Allah ve Resulü ile evlerinize gitmeyi istemez misiniz dediği zaman gözyaşları sen olmuş ya Resulallah biz razıyız hiçbir şeyde beklemiyoruz. Sadece ve sadece seni ve Allah'ın rızasını istiyoruz demişlerdi. O günlerin öncesidir benim aziz kardeşlerim meseleyi iyice anlayalım. Biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz birçok evlilik yapmıştır. O evliliklerin en büyük hikmeti tebliğe bir yönüyle vesile olsun diyedir mesela diyelim ki bir kabileyle evlenmek o günkü şartlar içerisinde o kabileyle bağ kurmaktır bağ kurmayana kadar tebliğe zemin olmuyordu onun içinde aleyhissalatü vesselam efendimiz seçiyordu adeta o annelerimizi o annelerimizin üzerinden bağ kuruyordu mesela Amr ibni Sasa kabilesi Arap'ın en meşhur kabilesiydi Allah Resulü o kabileden Zeynep binti Huzeyme isimli annemizle evlendi o evlilik sadece 3 ay sürdü Zeynep validemiz ve Vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim o aileden bir kadınla evlenmem gerekir diyerek aradan bir müddet geçince aynı kabileden Zeynep validemizin anne bir kardeşi olan Meymune binti Haris ile evlendi. Sebep oydu. Böyle bir meseleyi anlarsak o evlilikleri anlamış oluruz. Ensar bir gün Resulullah'ın karşısında ne diyorlar biliyor musunuz? Ya Resulallah diyorlar. Herkese bir hanım aldın onları şereflendirdin. Bir hanım da Medineli al. Medine'den de birisi senin hanene girsin. Bizim aramızda da böyle bir bağ oluşsun. Biz de bu şerefi tadalım. Bunu teklif ediyorlar. Bakın efendimiz Kureyş'in birçok ailesinden evlenmiş. Birçok Arap kabilesinden de evlenmiş ama Medine'den evlenmemiş. Böyle bir şey yok. Teklif geldiği zaman Allah Resulü ne dedi? Ey ensar topluluğu unuttunuz mu bana verdiğiniz sözü siz benimle ne bağlı istiyorsunuz bağımız cennet bizim biz sözleşmeyi akabede yapmışız başka bir şeye gerek yok diyor ve anlıyor ensar aslında o manada sözleşmenin ne demek olduğunu bir kez daha bu teklifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürmüyorlar. Aziz kardeşlerim ben size son bir örnek vereyim bu fasıl için. Bedir'in öncesidir. Efendimiz dolaşıyor askerlerin içerisinde. O anda şöyle bir sözü haykırıyor Efendimiz. Genişliği yer ve gök arası kadar olan ve Allah'tan korkup ona karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış olan cennete hazırlık yapın. Cennete hazırlık yapın diyerek genişliğini de söyleyip. Bu manada sahabenin dünyasına Bedir'in öncesinde bir daha cenneti koyuyor. Yaşı yirmi ya var ya yok bir delikanlı. Şöyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu sözü duyunca Ümeyir İbni el-Hübab kaç kez ne hoş ne hoş ne hoş ne hoş diyor. Allah Resulü bu sözleri duyunca ey Ümeyir diyor ne oldu ki sen defaatle ne hoş ne hoş diyorsun. Ya Resulallah diyor. Kendimin cennet ehlinden olmasını arzu ediyorum Allah Resulü diyor ki sen onlardansın sen onlardansın dediği zaman o genç kılıcını çekiyor son anlar elini daldırıyor heybesine 2-3 tane hurma çıkarıyor o hurmalardan bir tanesini böyle yarıyor, yarısını ağzına atıyor, yarısını çiğnerken diğer yarısı elinde. Ama o anda da aklında Resulullah'ın onun dünyasına koyduğu hedef olan cennet var. İşte o anda cenneti hatırladığında atıyor o hurmaları, hatta ağzındaki o çiğnediği hurmayı da çıkarıp atıyor. Bunları yutacak kadar bile cennetle benim arama hiçbir mesafe girmemeli diyor. Budur işte cennete yönelik yaşamak budur işte cennet öncelikli yaşamak budur işte cenneti tanıyarak yani menzil olarak onu belirleyip belirleyip o menzile doğru gitmek budur işte niye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kadar cennetten bahsediyor niye aziz Kur'an'ımız bu kadar cenneti anlatıyor siz buradan anlayın hedef koyacak önlerine hedef cennet Vasfediyor nasıl bir yere varacaksınız iyice bilin Allah sizin canlarınızı ve mallarınızı ne karşılığında satın alıyor iyi bilin size neyi vaat ediyor karşılığında sizden ne istiyor onu iyi bilin. Neyi sattığınız zaman neyi kazanacaksınız onun farkına varın. Aslında Allah sizi yine kendisinin olan dünyaya ait bir şeyleri feda ederek asıl ve ebedi olan hayatı almanız için sizi çağırıyor. Diyor ki Rabbimiz bize sat değersiz olanı ulvi olanı al değerli olanı al sat alçak olanı yüce olanı al sat bu geçici kalıcı olmayan hayatı sat. Asıl kalıcı olan daimi olan baki olan hayatı al onun içinde anlatıyor anlatıyor anlatıyor cenneti tabir caiz mi bilmiyorum bunu kullanmak ki ben bugünkü ruh dünyam için onu kullanacağım İştahınızı arttırıyor cennete karşı sizi teşvik ediyor. Farklı bir ufka taşıyor. O taşıdığı ufkun üzerinden de cenneti menzil olarak sizin önünüze koyuyor. Haydi diyor bu pazarda alacağınızı alın satacağınızı satın diyor. Allah bizi o alışverişi doğru yapanlardan etsin. Bizi dünyayı alıp da ahireti satanlardan etmesin. Şu geçici sadece ve sadece belli süreye kadar bize Verilen vaat edilen dünyaya dalıp da asıl olanı asıl daimi olanı satanlardan gözden çıkaranlardan etmesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim mukaddime biraz uzun oldu ama ne yapayım ki ruh halimi dediğim gibi sizlerle paylaştım. Bu bilgiler ışığında gelin bir cennet faslına girelim. Kur'an inanılmaz derecede bahseder cennetten. Böyle bir mevzu Var mıdır bu kadar ayrıntılı anlatılan inanın ki bilmiyorum. Bakın ayetlere cennetin kapılarını kokularını renklerini kapıların görevli meleklerini hizmetçilerini nehirlerini pınarlarını iklimlerini bahçelerini ağaçlarını gölgeliklerini Yiyeceklerini hem de neler neleri o yiyecekler bile ayrı bir bahis içeceklerini aynı şekilde giysilerini takılarını eşlerini hurilerini yastıklarını döşeklerini halılarını köşklerini saraylarını ve daha neler neleri anlatır durur ya niye böyle anlatır işte anlıyorsunuz vaat ettiği şeyi Tasvir ediyor bilin bilin ne Allah sizin önünüze koymuş en ince detayına kadar Kur'an'ımız ki sözün özüdür bu sözün özü olan ilahi kelam cenneti burada benim anlattıklarımla da sınırlı değil neler neler anlatıyor neler neleri ortaya koyuyor şimdi Kur'an bunu anlatınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanlarının bu çerçevede nasıl şekilleneceğini tahmin edebilirsiniz. Kur'an'da ne kadar anlatılmışla onu sünnette hadislerde bazen 3 katıyla bazen 5 katıyla bazen 10 katıyla çarpabilirsiniz. Çünkü aleyhisselatu vesselam Efendimiz sözün özü olan o ifadeleri tebyin görevinin bir gereği olarak izah ediyor açıyor farklı farklı tasvirlerde bulunuyor bir de cennet görmüş biri olarak konuşuyor Aley, aleyhissalatü vesselam efendimiz aynel yakın bir biçimde gördü cenneti miraçta gördü misal aleminde gördü bizim anlayamayacağımız şekilde gayb perdelerini Allah kaldırdı ona ve ona gösterdi o sadece bilgiyi bilen bilginin kendisine ulaşmış bir biçimde cenneti ya da cehennemi bize anlatan birisi değil bizatihi yaşayan gören onu hisseden biri olarak gözleriyle de müşahede eden birisi olarak da bu manada bazı şeyleri anlattı durdu ki anlattıkları yüzlerle ifade edilebilecek düzeydedir şimdi bu kadar malumatı bir deste sığdırmak zaten mümkün değil ben bir miktarını anlatacağım size Aziz kardeşlerim cennet kelimesi örtmek ve gizlemek anlamındaki cen kökünden türetilmiş bir isimdir. Cennetin kökü olan cenin manası örtmek ve gizlemek. Aynı kökten gelen kelimelere bir dikkat edin. Kur'an'da da var başka yerlerde de var. Mesela cenin, mesela cin, mesela cünnet, mesela can aynı kökten gelip Mana itibariyle de yakınlıkları ihtiva eden kelimeler. Bebek anne karnında gizlendiği için ona cenin denir. Tabiatı itibariyle gizli bir varlık olduğu için cin denir. Dünan bedeni koruduğu için kalkan, kalkan anlamında bedeni koruduğu için, bedeni gizlediği için ona cünan denir. Gözden Süratli bir biçimde kaybolup gittiği için yılana yılanın bir cinsi ki Hazreti Musa'nın yılanı öyle isimlendiriliyor can denir. Cennette aynı manada bu manada yani örtmek ve gizlemek manasında o kökten türetilen bir kelime. Niye peki bitki ve ağaçlarla örtülmüş ve gizlenmiş altındaki toprak. Cennete o ismin verilmesinin anlamı o. Toprak yok orada. Toprak oradaki bitkilerle ağaçlarla gizlenmiş örtülmüş o anlama geldiği için böyle bir isim verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de cennet kelimesi bile çok geçer ama sadece cenneti anlatan kelime cennet değil elbette ki. Mesela müfred tesniye ve cemi şekilde 147 defa geçer cennet kelimesi. 25 yerde dünyadaki bağ bahçe anlamında kullanılır. Altı yerde Hazreti Adem ile Hazreti Havva arasındaki o münasebetlerin yaşandığı imtihanların yaşandığı mekan anlamında kullanılır. Bir yerde Hazreti Peygamber'in Cebrail'in yanında Sıdretül Münteha'da gördüğü Cennetül Meva, o Cennetül Meva ifadesindeki Necim suresi 13 ve 15. ayetleri arasında biliyorsunuz. Orada kullanılır geri kalanı ise ahirete ait asıl bizim bildiğimiz cennet için kullanılır. Ama ifadeler sadece bu kadar değil. Mesela ben bir miktarını çıkarttım bugün Kur'an'dan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın Kur'an cenneti hangi isimlerle bize anlatıyor? Cennetül hult içinde ebedi kalınacak mekan. Ayetleri vereyim siz bir bakın. Furkan suresi 15. ayet. Cennetül mevâ sığınılacak yerleşilecek güzel yer. Secde suresi 19. ayet. Cennetü adın ikamet edilecek cennetler yine suresi 7. ve 8. ayetler. Cennetül Firdevs. Bağlarla donatılmış bahçeler. Bağlarla donatılmış cennetler. kef suresi 107. ayet. Tabi birer tane veriyorum ben ayetleri ama bazı ifadeler Kur'an'da daha fazla geçer. Onu da bilmemizde fayda var. Cennetün na'im. Mutluluklarla nimetlerle dolu cennetler. Mutaffifin suresi 22. ayet. Cennetün aliye Yüksek ve ulu cennet Raşiye suresi 10. ayet Makamı emin Böyle bir ifade de var Makamı emin Emin bir makam Güvenilir bir makam Duhan suresi 51 ve 52. ayet Hüsnü meabin Hoşa gidecek bir yuva Sat suresi 49. ayet El Hüsna Cennetin isimlerinden birisi El Hüsna Daha güzel Daha iyi karşılık Yunus suresi 26. ayet darusselam maddi ve manevi her türlü kötülükten her türlü çirkinlikten arındırılan selamet yurdu selamet me me mekanı anlamında fatır suresi 35. ayet illiyin ya da illiyun üst makam üst derece yüksek makam anlamında mutaffifun suresi 18. ve 21. ayetler içerisine geçiyor. Mak adı Sıdk, Hak Meclisi veya doğrulara ayrılan yüksek makam, Kamer Suresi 55. ayet. Muthalen Kerimen, yerleşilecek görkemli yurt, yurt, Nisa Suresi 31. ayet. Zillen Zalilen, gölgelerle kaplanmış, Nisa Suresi 57. ayet. Ecrun Azim, büyük ödül, büyük karşılık, Maide 9. ayet. Kademi Sıdk Doğruluk Makamı Yunus Suresi ikinci ayet. Bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. Ben bir, ka bir miktarını aldım. Belki almadığım bazıları da kalmış olabilir. Bu isimlerden yola çıkarak Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas cennetin derecelerine, tabakalarına ait bir ifadede bulunur. Şimdi biraz sonra size aktaracağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin 100 derecesinden bahseder. Cennet derece derece biliyorsunuz derece yukarıya doğru seviyedir. Dereke cehennemin basamakları o da aşağıya doğrudur. Cehennemde böyle 100 derece olduğu söylenir. Ama İbn Abbas bunun aslında 8 tane olduğunu söyler. 8 tanenin içerisinden ayrıca dereceler olduğunu söyler ki tercümanul Kur'an'dır o bu manada isabet kaydeder birçok şeyde bu görüşte böyle bir karşımızda duruyor. İlk derecesi birinci sırada olan yani en üst cennet hangisidir sorusunun sorusuna verilen cevap Firdevs'tir. Firdevs adın cenneti, Naim cenneti, Darul Huld, Mevva cenneti Darusselam ve İlliyun bunu sıralama itibariyle de böyle olduğu söylenir. Ama biz bunun gerçekten doğruluğu ne kadar onu tam olarak tespit etmek biraz daha yoğun bir araştırma ister. Firdevs cennetinin en üst cennet olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanından ve bazı hadisler ayetlerin göndermelerinden anlayabiliyoruz. Yine ben size Bedir'den bir tablo aktarayım. Aleyhissalatü vesselam efendimizin yanı başına gelen 313 yiğitten bir tanesi de Harise İbni Süreka isimli gencecik birisiydi. Harise'nin annesi Enes bin Malik'in halası Rübeyyi binti Nadır. Dolayısıyla Harise Enes'in. Halasının oğlu. Dolayısıyla Enes dayısının oğludur. Böyle de bir yakınlıkları var. Dayılarının oğlu, oğullarından özellikle de Beran'ın şahadet aşkını çok iyi biliyorsunuz. Ben onu başka derslerde de anlattım size. Aynı şey Harise İbni Sürekada da var. Böyle yüreğinde şahadet aşkını taşıdığı bir dönemde Bedir'in 313 askerinden biri olur ve savaşa katılır. Ancak... Savaş başlamadan su kuyusunun başındayken Hibban İbni Arikan isimli Mekke müşriğinin attığı okla orada yaralanır ve şehit düşer. Onun orada şehit düştüğünün haberi de Medine'de annesine ulaşır. Annesinin yüreğinde bir korku var. Korku nedir biliyor musunuz? Acaba oğlum şehit oldu mu? Çünkü savaş başlamadan... O şehadet şerbetini içti sıcak savaşın içerisinde olmadığı için anne de böyle bir endişe var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bedinin arkasından dönüp geldiği zaman o hanım o büyük İslam hanımı Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyor söyle bana Harise şehit oldu mu olmadı mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gözleri doluyor. E hey kadın diyor sen ne diyorsun ne demek şehit oldu mu? Allah ona cennetler vaat etti cennetler o şimdi cennetlerin en üst derecesi olan Firdevs cennetindedir diyor. Bu sözü duyunca rübe Validemiz ne gam bana ne gam artık ben üzülebilir miyim? Benim oğlum böyle bir mükafata varmış erişmiş benim için artık ne gam ne hüzün üzüntü diyor ve bununla teskin oluyor. Aleyhissalatü vesselam efendimizin rübeyi validemize Firdevs cennetlerinin en üst cennetler olduğuna dair verdiği bilgi dereceleme sırasında Firdevs'in nerede durduğunu önümüze koyuyor. Ama ben size bir de bir Bukhari hadisi nakledeyim. Hadise dikkat edin diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz şüphesiz cennette 100 derece vardır. Biraz önce söyledim ya 100 derecenin kaynağı bu. Allah onları Allah yolunda mücahade edenler için hazırlamıştır. Allah'ım sen bizleri de onlardan eyle. Amin. Sen bizleri de şu zümrenin içerisine dahil eyle. Amin. İki derece arasındaki uzaklık gökle yer arasındaki gibidir diyor. Büyüklüğünü nazara veriyor. Siz Allah'tan istemek dilediğinizde ondan firdevs isteyin. Cennet isteyin. Ama cennetin de en üstünü isteyin. Firdevs cennetlerine tabi olun. Talip olun dualarınızla firdevs cenneti olsun. Allah'ım sen bizleri firdevs cennetine mükafatlandır. Buyle bir şey söylüyorsa sallallahu aleyhi ve sellem biz başka ne yapabiliriz? Diyor ki sözünün devamında çünkü o cennetin en ortası ve en yücesidir. ve vesselam Efendimizin bu beyanı Firdevs cennetinin nerede durduğunu gösteriyor ama vakit olsaydı ama bir şekliyle biz dönüp de diğer cennetleri de özellikleriyle hususiyetleriyle biraz anlamaya çalışsaydık o cennetler içinde Firdevs cennetler içinde neler neler söylerdik ama bu kadarıyla iktifa edelim şimdi benim aziz kardeşlerim bu bölümde bir başka fasla da dikkat çekmemiz lazım bizim bu cennet böyle ama nasıl bir özelliği var ki bu manada böyle bir mükafat olarak karşımızda duruyor. Biraz önce size muhtevasını hacmini ifade etmeye çalıştığım cennet anlatımlarında Kur'an özellikle cennetin nasıl bir yurt olduğunu hususiyetlerinin özelliklerinin neler olduğunu da bize söylüyor. Onlar da çok ben yine ayetleri vereceğim birer cümleyle sadece emanet edileceğim altını siz dolduracaksınız inşallah. Özellikler babında cennete baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de ilk karşınıza çıkacak olan şey nedir biliyor musunuz? Cennet ebedidir. Halidine <gülüyor> fiha ebede. Onda son yok. Kef suresi 107 ve 108. ayet. Birer örnek vereceğim ama ebedi olduğuna dair Kur'an'da kaç tane farklı ayet var? Cennet genişliği gökler ve yer kadar olan Büyük bir mükafat yurdudur Ali İmran suresi 133. ayet bakın nasıl bir yurdu Allah bize takdim ediyor aziz kardeşlerim cennette yorulma bıkma ve çıkarılma yoktur giren bir daha çıkmayacak oradan cehenneme giren adam eğer günahkar bir müminse Günahının bedelini orada ödedikten sonra çıkacak aynı ama aynı şeyi cennet için söylemiyoruz. Ama orada bıkma da yok, yorulma da yok, çıkarılma da yok. Hicir suresi 48. ayet. Cennet nimetleri dünyadakilere benzemekte ama çok daha farklı özelliklerde olacaktır. Bakara suresi 25. ayet. Onlara ikram edildiği zaman ne diyecekler? Biz bunları görmüştük dünyada. Ama Rabbimiz diyecek ki hayır siz benzerlerini gördünüz. Onun için Kur'an'da anlatılan o kıyas olarak bizim nazarımıza verilen yiyecekler, yiyecekler, takılar, pınarlar, nehirler şunlar bunlar var ya. Bu akıl ancak onu kıyas edeceği için Kur'an onu anlattı. Biz bilmiyoruz ki ne olacak nehir deyince aklınıza Ceyhan, Seyhan, Dicle, Fırat gelmesin. Cennetin nehri bambaşkadır ama ne yapacaksın ki o nehirle ancak anlayabiliyorsun Vadi deyince ağaçlık deyince işte giriyorsunuz yemyeşil bir araziye ne diyorsunuz cennet gibi diyorsunuz Ne gibisi gibisi bile yok orada cennetle hiçbir şekilde kıyas edilmez ama Mecburen anlayabilmemiz için bunu yapabiliyoruz Onun için orada karşılaşacağımız her şey oraya ait özelliklerle donatılacaktır Cennet nimetlerinde hiçbir kesinti olmayacaktır Allah verecek sonuna kadar da vermeye devam edecek Bir gün gelip durmayacak O sürekli olarak devam edip gelecek Rad suresi 35. ayet Cennette canlar güzel şeyleri çekecek Ve çekilen her şey o şahsa verilecek Dikkat buyurun bakın bu cümleye Cennette canlar güzel şeyler çekecek Kötü şeyi Allah sana unutturacak. Onun için hiç tasalanma. Şimdi bazen bazen sorular sorulur. Ben o soruları burada söylemek istemiyorum. İşte şöyle olmuş da böyle olmuş da cennette ne olacak? Sen hele bir git oraya görürsün ne olacağını. Bırak şimdi sen onu bunu. Allah sana verecek sen de razı olacaksın. Bitti. Onun ötesindeki şeyleri kurcalamaya gerek yok. Yok efendim bir kadın kocasından sonra bir daha evlenirse ondan sonra bir daha evlenirse o üç kocadan hangisi olacak sen ne yapacaksın onu bırak o kadının derdini kadın da kendi derdini bıraksın Allah ne verecekse bir yönüyle razı ve memnun edecek şekilde verecek İstemediği şey hafızadan silinecek ya unutulacak Allah unutturacak Allah'ın istemediği şey gelmeyeceği için akla zihne Orada onu talep bile etmeyecek. Onun için böyle boş boş sorularla cennet gibi bize vaat edilen hayatın o mesajlarını gölgelemenin bir anlamı yok. Burada söylenen de odur zaten. Cennette canlar güzel şeyleri çekecek ve çekilen her şey o şahsa verilecek. Zuhru suresi 71. ayet. Cennetin en büyük nimetlerinden en büyük nimetlerinden en büyük nimetini şimdi söyleyeceğim. Ama en büyük nimetlerinden biri. Ne olacak biliyor musunuz? Rabbimizden gelen selam olacak. Nimete bak nimete. Rabbimizden gelen selam olacak. Allah selamlaşacak orada cennet ehliyle. Allah'ım sen bizlere de nasip eyle. Yasin suresi 58. ayet. Şu 9. maddeye dikkat edin. Cennet sürpriz nimetlerle donatılmış bir yerdir. Söylüyor ya bu kadar bu kadarını söyledikten sonra secde suresi 17. ayette bunu da söylüyor. Bir de sürprizler var ya sürprizler. Zaten sürprizin sürpriz olabilmesi için söylenmemesi lazım. Söylense sürpriz olmaktan çıkacak. Ama Allah sana sürprizler de vaat ediyor. Öyle şeyler göreceksin ki sen o anda... Nasıl bu manada bazı şeyleri yapıp da daha fazla o sürprizlere nail olmadım diye içinden geçireceksin. Ama Allah o anlarda o pişmanlığı da sana tattırmayacak. Verecek de verecek nimeti o verdiği her nimetten de seni razı edecek. Onuncusu da şu benim aziz kardeşlerim. Cennetin en büyük nimeti Rabbimizin cemalini seyretmek olacak. Nimetin en büyüğü bu. Bunun içinde ben iki ayet vereyim size bu iki ayeti ne olur biraz tefsirler ışığında okuyun. Kıyamet suresi 22-23 mutaffifin suresi 15. ayet. Şimdi benim aziz kardeşlerim daha yeni konuya giriyorum desem bana kızar mısınız daha yeni başlayacağız şimdi ama fazla uzatmayacağım. Bir önceki ders cehennemdi ondan önceki ders sırattı. İnsanlar sırattan geçtiler. Direkt cennete gitmek yok. Orada anlayabilmemiz için bu benzetmeyi ben yapmam lazım size. Bir bekleme salonunda bekletilecekler. Oranın adı ne biliyor musunuz? Kantara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orayı bize tasvir ediyor. Kantara. Orada da başka şeyler var. Ne diyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Bukhari'de geçen hadisi ben size okuyayım. Ebu Said El-Hudri'nin naklettiği. Müminler ateşten kurtulduktan sonra yani sırattan geçtikten sonra cennet ile cehennem arasındaki kantara denen bir yerde toplanırlar. Niye toplanacaklar? Bak, Bakın birbirlerine dünyada yapmış oldukları haksızlıkların kul haklarının cezasını öderler. Herkes hakkını alıp iyice temizlendikten sonra cennete girebilmeleri için izin verilir. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki cennete girenlerden her biri cennetteki evini dünyadaki evinden daha iyi bilir. Allah kotlamış onu nereye gideceğini biliyor. O bir girse gideceği yer belli ama burada ve vesselam efendimiz... Kantara diye bir yeri bize tasvir etti. Şimdi benim aziz kardeşlerim başka da hadisler var. Ben anlayabilmemiz için olayı bir tasvir etmek istiyorum. Mahşer meydanında hesaplar verilirken hak sahipleriyle yüzleşeceğiz zaten orada. O yüzleşme oldu bitti mizana kondu tartıldı sonra sayfeler indi iş bitti bir de Gantara'da mı hesaplaşacağız bu nereden çıktı karşımıza diyebilirsiniz. Ama dikkat edin oradaki fark şudur. Biz mahşer meydanında terazinin karşısında o hesap anında bütün hesaplaşmaları yapacağız. Sadece bir zümre kalacak. Sen cennetliksin. Hakkını gasp ettiğin hakkına girdiğin insan da cennetlik. İki tane cennetliğin hesaplaşmasıdır bu. Yoksa biri cennetlik biri cehennemlik değil. Sıratı geçtikten sonra bir hesaptan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Olayı diye anlayalım. Geçtiniz geldiniz Kantarada. Cenneti de hak ettiniz. Allah sizin amel defterinizi sağ elinizden verdi yerinizin cennet olduğu belli ki sıratı geçmeniz zaten bunun işareti o anda hakkına girdiğiniz mümin kardeşiniz karşınıza gelecek sen benim hakkımı gasp etmiştin diyecek beni şöyle yapmıştın bana şöyle yapmıştın neyse artık onu söyleyecek o anda Rabbimiz diyecek ki ona o hak talep eden kula başını kaldır ve bak semaya kul başını kaldıracak bakacak semaya Öyle bir köşk var ki orada hayran olacak. Ya Rabbi bu köşk kimin diyecek? Rabbimiz diyecek ki senin. Neyin karşılığında? Hakkını helal et kardeşine. Eğer hakkından vazgeçersen Allah sana o köşkü veriyor diyecek. Ve orada birbirleriyle helalleştirecek. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu tarz hadislerin devamında. Sonra o iki kardeş el ele tutuşacaklar ve cennete gidecekler. İnşallah ona hiç ihtiyaç kalmasın beklemeyelim kantarada böyle bir şey için de beklemeyelim ama olur ki böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak vaat edilmiş böyle bir güzellik var ki Allah o güzelliği de bize tattırsın inşallah sonra canım kardeşlerim bu işler de bitince bütün peygamberler ümmetleriyle birlikte orada toplanacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki cennete girecek olan ilk benim benden sonra da benim ümmetim diyor. Efendimiz bunu yine Müslim hadisinde şöyle beyan ediyor bize. Kıyamet günü ben cennetin kapısına gidip kapıyı çalacağım. Cennetin görevli meleği olan hazin siz kimsiniz diye soracak. Ben ise Muhammed diye cevap vereceğim. Bunun üzerine hazin senden önce bu kapıyı kimse aç kimseye açmamakla emrolundum diyecek ve kapıyı Aleyhisselatu vesselam efendimize açacak. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam o kapıdan girdikten sonra ümmeti Muhammed diğer ümmetlere galebe çalacak. Ümmeti Muhammed içerisinden ilk girecek olanlar Allah Resulü'nün ashabı olacak. Ashabın içerisinden ilk girecek olanlar muhacirler olacak muhacirlerin içerisinden ilk girenler olanlar fakir muhacirler olacak o ızdırabı acıyı işkenceyi en üst düzeyde çekenler olacak onların içerisinde ilk girenler bizim hulefai raşidin dediğimiz yolumuzun yegane rehberleri olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali olacak ondan sonra da diğerleri olacak. Şimdi biz buradan cennetin bir kapıcısının görevli bir meleğinin olduğunu öğreniyoruz. Aynı şey cehennem içinde var. Cehennemde de özellikle bazı ayetlerden yola çıkarak bunu öğreniyoruz. Oranın görevli meleğinin adının da malik olduğunu öğreniyoruz. Ayetlerde hadislerde bu bilgiler var. Şimdi ondan sonra ümmeti Muhammed... Farklı farklı özelliklerden dolayı cennete girecekler. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir şey söylüyor bize. Diyor ki günah işleme çağına ulaşmayan yani daha akıl bali olmayan yaşta üç çocuğu ölen her Müslümanı cennetin sekiz kapısından o çocukları karşılar ve o şahıs dilediği kapıdan içeriye girer. İmtihan verdi sen de sabrettin al bu sana mükafat. Böyle de bir mükafat var. Bakın bu hadisten bir şey öğrendik. Demek ki cennetin 8 kapısı var. Cehennemin 7 kapısı vardı. Cennetin ise 8 kapısı var. Başka hadislerde buna ait başka başka izahlarda var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennetin kapılarını bize farklı rivayetlerde farklı hadislerde aktarıyor. Onlardan bir tanesini söylemek istiyorum burada özellikle Ebubekir Ufkunu, radıyallahu anhı anlayabilmemiz için Ebuhureyre, radıyallahu anhı naklediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında otururken bir gün Mescidi Nebevi'de şöyle bir şey söyledi: Kim Allah yolunda malından iki şey harcarsa cennetin kapılarından Allah'ın kulu burası güzeldir, buradan girin diye çağrılır. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Namaz ehli olanlar sürekli namaz kılanlar Salat kapısından namaz kapısından çağrılır Cihat ehli olanlar cihat kapısından çağrılır Oruç ehli olanlar oruca hayatlarında farklı bir biçimde yer verenler Reyyan kapısından çağrılır Sadaka ehli olanlar sadaka kapısından çağrılır Şimdi sahabenin büyük bir kısmında Ah şu kapılardan birinden girsek diye bir şey oluşuyor içlerinde İçimizden öyle geçiyor biz de aynıyız ama Ebu Bekir ufku böyle değil o bambaşka bir ufuk ve sorduğu soru ufkunun bir gereği ya Resulallah bu kapıların hepsinden çağrılacak birisi olamaz mı olur ey Ebu Bekir olur İnşallah sen onlardansın sen her kapıdan çağrılacaksın diyerek Hazreti Ebu Bekir'in bu manadaki değer ve kıymeti bir kez daha nazara verilir. Dikkat ettiyseniz bu hadiste dört tane kapı sayıldı. Salat, cihat, reyan ve sadaka. Şimdi alimlerimiz özellikle İbni Hacer bu işin üzerinde biraz durur. Burada der sekiz kapıysa Büyük ihtimalle hac kapısı da olmalı sonra diğer üç kapıyı da hadislerden çıkarır nedir o üç kapıdan bir tanesi biliyor musunuz af kapısı peki bu af kapısı nedir İnsanları affedenler insanları bağışlayanlar öyle bir kusur yapıldığı zaman o kusuru büyütmeyenler Bağışlama erdemini insanların kusurlarını örtme erdemini gösterenlere ait bir kapı var. Vadedilene dikkat edin Allah aşkına. Diyelim ki bir insan sizi ne kadar çok kırar sakırsın. Allah sana bunu vadediyor. Sen bu kapıdan geçmek istersen eğer tuz basacaksın yüreğine affedeceksin kardeşini. Bunu yaparsan eğer af kapısından çağrılacaksın. Diğer kapı. Eymen kapısı. O ne için? Bir azabı olmayan tevekkül ehlinin gireceği kapı. Son kapı ise zikir veya ilim kapısı. Sekizini birden söylüyorum. Salat kapısı, cihat kapısı, reyyan kapısı, sadaka kapısı, haç kapısı, af kapısı, eymen kapısı, zikir veya ilim kapısı. Bu kapıların her biri... O işi daha fazla yapanlara vaat ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna işaret ediyor. Diyor ki her amel sahibi için ayrılan bir kapı vardır ki onu işleyen kimse o kapıdan çağrılır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Şimdi benim aziz kardeşlerim bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl bir şey, bir şey bize söylüyor. Diyor ki tam gireceğim ben cennetin içerisine. Bir kadının da benimle beraber kapıyı zorladığını göreceğim. Münavide geçen bir hadis. Sorup diyeceğim o kadına sen kimsin ki buradasın? O da diyecek ki ya Resulallah dünyada ben kocam o öldü dul kaldım. Çoluk çocuğuma bakmak için onlar perişan olmasınlar diye de fedakarlık yaptım. Allah da bana böyle bir mükafat verdi. Arkadaşlar benim aziz kardeşlerim ne kadar sıkıntı çekerseniz çekin işte böyle bir mükafat var. Vallahi hiçbir şeyi unutmayan üstünü örtmeyen görmemezlikten gelmeyen bir Rabbimiz var. Sen bu dünyada sıkıntı çekeceksin de Allah ondan haberdar olmayacak öyle mi? Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ya? Sen bazı bazı sıkıntılarla karşılaşacaksın kimsem yok diyeceksin. Kimsesiz hiç kimse yok var herkesin bir kimsesi bizim kimsemiz Allah'tır müminsek eğer en gür sedayla bunu söylemek durumundayız işte burada aslında ona ait bir şey söylüyor. Bu hadisin açılımı olan başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evlatlarına bakan anneyi yetim çocuklarını koruduğu için yetimlere kefalet edene verilen ödülün ne olduğunu söyleyen başka bir hadisteki benzetmeyi yaparak söylüyor. Benle o kadın cennette böyleyiz diyor yan yana benle o kadın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennetteki yeri Firdevs cennetidir. O kadında bunu yaptığı için onun da elde edeceği orasıdır. Onlarca farklı tablo aktarıyor. Vakit geçtiği için ben fazla söylemeyeceğim ama bir tane çok güzel tabloyu aktarıyor Hafız Münavi bize bizlere. İki kişi gelmişler cennetin kapısına. Biri birine ikram ediyor. Sen önce geç, o da sen önce geç diyor. Biz böyle kapıdan çıkarken sünneti ihya etmek için sağdan geçene öncelik veririz ya. Ona benzer o diyor sen geç o diyor sen geç kim bu iki kişi biliyor musunuz biri alim biri de zengin cömert o alim zengin cömert de diyor ki sen gir sen Allah yolunda infak ettin biz söyledik sen verdin verdiğin için bak hizmetler oldu işler yapıldı. O verdiğin paralarla kurslar yapıldı. Öğrenciler okudu. Öğrenciler şöyle yaptı. İlim noktasında böyle oldu. Sayıyor bir şeyler. Sen bunları yaptığın için bu hizmet oldu. Eğer senin himmetin olmasaydı bu olmazdı. Alim de diyor ki hayır sen geç. Alime o cömert diyor ki sen geç. Eğer sen bizi... Sadaka, infak konusunda uyarmasaydın, Allah bize cenneti vaat ediyor. Bunu söylemeseydin, Allah bire 700 veriyor, bire 1000 veriyor. Bunu bize söylemeseydin belki de biz de cimrilik yapacaktık, veremeyecektik. Ama sen bizi teşvik ettiğin için biz yaptık. Onun için öncelik senindir diyerek ona söylüyor. O ona, o ona diyor. En sonda alim önde, o cömert tüccar arkada ikisi beraber cennete giriyorlar. Böyle güzel manzaralar da yaşanacak orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları bize bu işlere hazırlanalım diye öğretiyor. Diyor ki bana cennete giren ilk üç kişi arz edildi. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize o üç kişiyi söyleyecek. Bunlardan biri şehit, biri iffetli olan ve azla yetinerek iffetini koruyan, İffet deyince aklınıza sadece namus gelmesin. İffetin tarifi şudur. Helal ve haram sınırlarına riayet ederek yaşayan. Malda da adam iffetsizlik yapabilir. Nasıl ki şehvette iffetsizlik yapıyorsa makamda da iffetsizlik yapabilir. Onun için helal ve haram sınırlarını korumaktır ki Allah Resulü iffetli insanı söylüyor. Biri de Allah'a ibadetini güzel yapan ve efendilerine hayırhah olan. Bir köle ve hizmetli diyor. Üç sınıfı da böyle sayıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim dersin sonunda şu soruyu da sormamız gerekir. Cennet ne ile kazanılır? E cevap belli iman ile tamam doğru. Bir daha soralım evet iman ile ama nasıl olmalı gerekir? Cevap yine gelecek selim bir kalp ile eğer sen yaptığın işi Allah için Allah'ın rızası için yaparsan niyetine bir şey bulaştırmazsan yaptığın işi salih amellerini Allah için yaparsan cenneti kazanırsın doğru mu bu doğru ama bir amelin salih olabilmesi için Selim bir kalple birlikte başka şeyler de var. Mesela benim bir amele salih dememle senin salih amel demenle o amel salih amel olmaz. Salih amelin ölçüsünü koyan Allah ve Resulü'dür. O ölçüyü de biz tespit edebiliyoruz. Eğer bir amel sağlam bir iman üzerine yapılırsa Kur'an'a ve sünnete uygun olursa doğru zamanda doğru iş ortaya konursa Kendisine faydası olduğu gibi başkalarına da faydası dokunursa bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp iyiliği ve yararı insanlara sağlarsa o amel salih ameldir. Ve iman varsa arkasından da salih amel varsa cennet kazanılır. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisinin dışında da başka şeyleri söylüyor mu? Cennetin nasıl kazanılacağını da söylüyor. Onlarca şey söylüyor. Ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Cennet neyle kazanılır benim aziz kardeşlerim? Allah'ın rahmetiyle. Vallahi o rahmet etmese bu iş zor. Allah'ın rahmetiyle kazanılır. Cennet neyle kazanılır? Biz bunları kendi kafamızdan söylemiyoruz. Resulullah söylüyor. Kulların hüsnü şehadetiyle. Arkandan bir hoş seda bırakacaksın. Müminler sen gittiğin zaman olan iyi ki gitti kurtulduk demeyecekler. Ya ne güzel insandı ne hoş mümindi. Bak onun yeri belli oluyor diyecekler. Kulların hüsnü şehadeti insana cennet kazandırır. Dolayısıyla bu manada kulların hüsnü şehadetinin de bu işi kazandırdığını unutmamamız lazım. Günahlardan haramlardan korunmak ile cennet bununla kazanılır. Cihat ve şehadet sevdasıyla yanmak ile. Cihat etme adına bir şey yoksa hayatında valla cennet nasıl gelir sana bana bilmem. Şehadet ki duaların başına konulması gereken bir güzel yüzlü ölümdür. Eğer o yoksa bilmiyorum ben nasıl gelir ama bunlarla cennetin geleceğini söylüyor. Cenneti gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ile kazanılır cennet? Sılay rahme dikkat etmekle, akrabalık bağlarını korumakla. Neyle kazanır cennet güzel ahlak ile güzel muamele ile neyle kazanılır cennet cennet evde ya evde evde Allah Resulü söyledi sana cennetin cenneti tuttu ananın ayağının altına koydu cennet anaların ayaklarının altındadır dedi sen cennetin oradan geçtiğini unutmayacaksın. Ananı razı edeceksin, babanı razı edeceksin. Onlara ihsanla muamelede bulunacaksın. Yaşlanıp senin yanında kaldıkları zaman seni çileden çıkardıkları anda bile öf demeyeceksin. Gönüllerini alacaksın, gönüllerini hoş edeceksin. Allah'ın izniyle cennete gireceksin. Allah o cenneti kazanabilecek bu amelleri de bize inşallah nasip eylesin. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin son sözüm.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 Allah'ın bu manada farklı bir biçimde iltifatına mazhar olabilmek için gayretullahı harekete geçirecek bazı ızdıraplar ister. Yani yanmak ister o yüreğindeki o ızdırabı Allah duymak ister. Allah'ım sen o ızdırabı bizlere duyu, duyu, duyur. Şu kadar insanı sen Firdevs cennetinle mükafatlandır şu anda nerede olursa olsun iman eden kardeşlerimize sen bu mükafatı tadabilecek amelleri işlet ya Rabbi sen bizleri birbirimize sevdir Allah'ım cennet gibi bir hedefle bizleri yürüt Allah'ım Cennetten başka hiçbir hedefi, hiçbir menzili önümüze koyma ya Rabbi. Sadece ve sadece varacağımız şey o olsun Allah'ım. Canlarımızı, mallarımızı cennet karşılığında satabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bu pazardan bizi geri koyma Allah'ım. Bu pazardan bizi geri koyma Allah'ım. Bu pazardan bizi geri koyma Allah'ım. Allah en son günde bize razı ve memnun olacağın bir şekilde huzuruna gelip, senin vereceklerinden de razı ve memnun olacak kametlerin sahibi kıl Allah'ım. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri dawana en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.